Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'in Hudibiyye anlaşması nice hikmetlerle doluydu. İslam'ın toplumlara ulaşmasının önü büyük ölçüde açılıyordu. Setler bir bir yıkılıyordu. Kabileler İslam'ı anlama imkanına kavuşuyordu. Mekke Devleti'nin algı kampanyaları pörsüyor, anlamsız olduğu ortaya çıkıyordu. Peygamber Efendimiz'e ve İslam'a dair çarpıtmaların nedenli asılsız olduğu gün yüzüne çıkıyordu. Ama bu günlere kolay gelinmiyordu. İşte Hudeybiye günleri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye'de 20 gün kalıyordu. Burada sabırla geleceği ilmek ilmek örüyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Umre için yola çıkmıştı. 1400 arkadaşıyla Kabe'ye geliyorlardı. Umre'den başka hiçbir niyetleri, gayeleri olmadığı her hallerinden belliydi. Ki hiçbir fert, hiçbir toplum Umre'den, hacdan engellenemezdi. Zira bilinen bir gerçek vardı. Kabe kimsenin tek elinde değildi engelleme hakkı da söz konusu olamazdı. Bu bir İbrahim'i gelenekti. İnsanlar kervanlar halinde Hz. İbrahim aleyhisselamdan bu yana bir akış halinde geliyorlardı. Şimdi ise Kureyş Müslümanlara engel çıkartıyordu. Peygamber efendimizi Mekke'ye sokmayacaklarını alelen ilan ediyorlardı. Oysa Mekkeliler 10 bin orduyla Medine'ye gelmişlerdi. Hendek Savaşı daha bir yıl önce yapılmıştı. Dev bir oğluyla geldikleri halde hiçbir şey yapamadan geldikleri gibi gitmişlerdi. Müminlere karşı bir güç olamayacaklarını giderek öğrenmişlerdi. Müslümanlar o coğrafyada büyük bir güç olmuşlardı. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam engelleniyordu. Mekke'ye giremiyordu. Ki Mekkelilerin Öyle bir hakkı da yoktu Tam bu aşamada Peygamber Efendimiz Ordusuyla Mekke'ye girebilirdi Mekke'ye hakim olabilirdi Mekke liderleri Boyun eğmek zorunda kalabilirlerdi Ama Peygamber Efendimiz Bu yola girmiyordu Bu yolu doğru bulmuyordu Anlaşma yollarını arıyordu İki toplum arasında Uçurumlar daha da büyüsün istemiyordu Onun derdi Her insanın iman iklimine gelmesiydi, varoluş amacına ulaşmasıydı, hayatın anlamına vakıf olmasıydı. Onun en büyük derdi buydu. Ayette öyleydi, onları iman etmiyorlar diye kendini helak mı edeceksin buyuruluyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuşa konuşa bir çözüm yolu bulunabilir, bulunmalı diye meseleye bakıyordu diplomatik yollarla çözümü temel alıyordu. Elçiler gönderiyordu. Karşı taraftan da elçiler geliyordu. O sabırla ve bu yolla bir çözümün oluşmasını bekliyordu. Hz. Osman Efendimiz'i elçi olarak gönderiyordu. Kısa bir süre sonra Hz. Osman Efendimiz'in öldürüldü haberi geliyordu. İşin rengi değişiyordu. Artık farklı bir durum oluşmuştu. Şimdi farklı bir tavır konacaktı. Barış insan ve toplum hayatında temel bir değerdi. Hayatın şah damarı barış üzer olabilmekti. Savaş ancak istisnai bir durumdu. Zorunluluk hasul olduğunda, başka çare kalmadığında o başvurulabilirdi. Savaş Bir kış vurgunu gibiydi. Hayatın akışını allak bullak ederdi. Hayatın akışını durdururdu, hayatı dondururdu. Ama Müslümanların güvenliği tehdit ediliyorsa, bağımsızlıkları tehlikeye giriyorsa, temel hak ve hürriyetlerine tecavüz ediliyorsa bu şartlarda savaşmak meşru hale gelirdi. Bir cana kıyıldı haberi geliyordu. Hazreti Osman Efendimiz'in öldürüldüğü haberi geliyordu. Bu bir cinayetti. Hem de elçi olan bir insanın öldürülmesiydi. Elçi kendi toplumu temsil makamındaydı. Elçiyi öldürmek aslında elçinin toplumuna savaş ilan etmek demekti. Peygamber Efendimiz daima barış yolunu tercih ediyordu. Bu yolda çabalıyordu ama şimdi elçisi öldürülmüştü. Şimdi durum değişmişti. Hemen söz alıyordu, hemen biat alıyordu, tabiri caizse ölümüne söz alıyordu. Hazreti Osman Efendimiz'in kanlı yerde koymamaya sözleşiyorlardı. Bu tavır savaşa giden bir durumdu. Bu tavır karşı tarafın gücünü sarsan bir tavırdı. Bu tavır güçsüz zannedilenlerin işte öyle olmadığını ortaya koyan bir tavırdı. Hayat... Hep cemal çizgisinde gitmiyordu. Hep güzellikler akış içerisinde olmuyordu. Zaman zaman celal çizgisinin belirginleşmesi gerekiyordu. Celal çizgisinin öne çıkması gerekiyordu. Hudeybiye anlaşmasında bir hususun farkına varıyorduk. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının genel akış içerisinde görmediğimiz bir hususa tanık oluyorduk. Hudeybiye anlaşması ile ilgili olarak anlaşmanın maddeleriyle ilgili olarak arkadaşlarıyla istişare etmiyordu. İstişareye son derece önem veren Peygamber Efendimiz burada istişareye hiç yönelmiyordu bile. Kendisi belirliyor ve kendisi götürüyordu. Peygamber Efendimizin bu tavrı onun genel hayatının akışıyla örtüşmüyordu. Bunun izahı nasıl olabilirdi? Burada yatan anlam neydi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam niçin böyle bir tutum içerisine girmişlerdi? İki yorum yapılabilirdi. Elbette daha farklı açılımlar da, yorumlar da yapılacaktı. Birincisi Hudeybiye olayında tamamen Rabbani bir yönlendirme olabilirdi. Peygamber Efendimiz bunun farkında olandı. Böyle olduğu için de istişareye gerek kalmamış oluyordu. İkincisi ise nübüvvet penceresinden bakıyor, ileriyi, geleceği ve bugünkü olayın geleceğe nasıl yansıyacağını kestirebiliyor olabilirdi. Onun bu uzun menzilli bakışı, bu denli derin idrakini Müslümanların kavrayabilmesi mümkün olmayabilirdi. Haliyle böyle bir durumda istişare gündeme gelmeyecekti. İfade ettiğimiz gibi çok farklı nedenler Çok farklı anlamlar olabilirdi. Kiram, Peygamber Efendimizi şiddetli bir sevgiyle seviyorlardı. Urve bin Mesud radıyallahu an onların ilişkilerini gördüğünde hayretlere düşüyordu. Urve bin Mesud bir diplomattı. Nice ülkelere gitmişti. Onların En yüksek idarecileriyle görüşmüştü. Onların meclislerinde bulunmuştu. Onların ilişkilerinde bu boyutlarda bir sevgi asla görmemişti. Her sahabe bir gözüyle Peygamber Efendimiz'i izliyordu. Bir talebi olursa, bir isteği olursa gecikmeden hemen yerine getireyim diye, sevgiliye bir kusur işlerim diye derin bir hassasiyet içindeydiler. Onların iç dünyalarında kelimelerin tarif edemeyeceği bir peygamber sevgisi, peygamber muhabbeti vardı. Onların bu derin muhabbetleri, peygamber efendimize sormaları gerekenleri perdelemiyordu. Onların berrak gönüllerinde bir kaygı oluşturmazdı. Kanaatlerini, düşüncelerini açıklıkla dire getirirlerdi, fikirlerini beyan ederlerdi. Hazreti Ömer Efendimiz Hudeybiye'deki tavrı onların halini ortaya koyuyordu. Hazreti Ömer Efendimiz Peygamber Efendimizin tutumunu ve anlaşma şartlarını doğru bulmuyordu. Buna açık yüreklikle dile getiriyor hatta işi daha ileriye götürüyor. Sen gerçekten Allah'ın Resulü değil misin? Biz hak üzere onlar Bahtur üzere değiller mi? diyordu sormaktan çok neredeyse sorguluyordu. Onlar peygamber ikliminden nice manaları dermişlerdi. Onlar peygamber efendimize bir doğallık içerisinde derin ve incelikli bir sevgi içinde sormaları gerekenleri sorarlardı. Bilmemiz gereken bir esas vardı. Peygamber efendimiz açık bir toplum inşa ediyordu. Kapalı bir toplum olmalarından şiddetle uzak tutuyordu. Kapalı toplumlarda sorma olgusu yüreklere oturmazdı. Hele hele sorgulama tasavvurlardan bile geçmezdi. Kapalı toplumlarda öncü konumundaki insanlar bilirlerdi. Toplum bilmez diye bakılırdı. Kapalı toplumlarda toplum mühendisliği olurdu. Bir avuç insan toplumu istediği gibi yönlendireceği anlayışı içinde olurdu İslam böyle bir anlayışı şiddetle reddediyordu hiçbir insana ayrıcalıklı bir konum vermiyordu tam aksine İslam'ın ortaya koyduğu temel bir anlayış vardı o anlayış İslam'ın arı duru esasları vardı Toplum ve birey İslam'ın arı duru esaslarını kavramak konumundaydı önce İslam'ı derinliğine kavramak vardı Şu ne diyor, bu ne diyordan önce Allah ve Resulünün ortaya koyduğunu temel almak vardı. Ölçüleri, Rabbani ölçüleri İslam'ın esaslarını kavramak vardı. Asıl olan İslam'ın ortaya koyduğu esaslardı. Hiçbir insanı büyütmek olamazdı. Sevgi vardı, saygı vardı ve elzemdi. Ama ayrıcalıklı bir konum yoktu. İslam'ın esaslarını derinlikli olarak kavrayanlar, hayatını esasa göre yaşayanlar daha değerli bir hal arz ederlerdi. Ama bu değerli konum her mümine açıktı. Kim İslam'a sımsıkı sarılırsa ortaya bir güzellik çıkardı. Ortaya gıpta edilmeye değer bir hayat çıkardı. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.